1835 numaralı konu, Hazreti Peygamber vefat ettikten sonra Hazreti Ayşe’nin yanında kalan raftaki arpanın bereketlenmesi, Resulullah vefat etti, benim yanımda ciğer sahibi olan hiçbir canlının yiyeceği bir şey kalmamıştı, ancak bir rafta duran birazcık arpa vardı, uzun zaman ondan yedim, sonra onu ölçtüm ve bu ölçmeden sonra da o yok oldu.